gnard O ay bunların arasında bazen bir kırmızı kahat fener gibi donuk bazen bir bakır safhan şeklinde bir ateş vakit vakit bir tarafına isabet eden bir parça bulutla melul ve azin bir dakika beyazlıklar arasında kaybolmuş sonra birden o türler içinden sırıtkan çehresi çıkı vermiş şimdi gözlerinin önünde o yürüdükçe sallanıyor yerinden oynuyor sanki kollarına atılı verecek zannolunuyordu Ta uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selamlayan kurbağaların çığlıkları, sahranın bir tarafında bulutlara karşı haykıran bir köpeğin uluması, sonra gecenin sükununa bir ok fırlatıyor zannedilen bir horozun semayı şişleyen sesi, etraftan her kümesten sahranın her köşesinden yek diğerine cevap veren horoz sesleri, bütün bu perişan gece zemzemesi… Evet şair efendi diyordu evet o genç kız bu gece ahmet cemil'in uykusunun semasında da dönen bulutlar arasında kırmızı bir müstehsi ay çehresi daha ileride kaybolmuş bir ufukta bulutlar köpükler içinde müphem guya bir haset eliyle silinmiş bir sima sonra bir ses ki derinlerden sanki yerin sinessinde bir bürkanın uğultuları içinden müşevveş bir örtülükle çıkıyor Evet şair efendi. O genç kız diyordu. Ahmet Şevki efendi akşamüstü bir aralık sahibi imtiyazın odasına girdi. Aynanın karşısına geçti. Arkasından takip eden Ahmet Cemile aynanın içinden lakırdı söyleyerek On beş sene oluyor, evet tam on beş sene ki geceyi Beyoğlu'nda geçirdiğim vaki olmadı, diyordu. Biraz boyun bağıma, fesime, endamıma çekidüzen vereyim. Ahmet Şevki Efendi kendi kendine ayının içinde sırıtıyordu. Dolgun yanaklarına henüz giremeyen kırk şu kadar senenin tahrif çizgilerinden azade, çehresini pek beğeniyordu. O akşam Beyoğlu'nda yaşlanmış bir adam halinde kendisini göstermeye lüzum yok ya, Biraz şu ince siyah boyun bağını çekerek, fesini azıcık şöyle öne doğru eğerek, şişkin kanını biraz basmak için, keten yeleğin arkadan tokasını biraz daha sıkarak, şu seyrek bıyıklara da biraz genç bir eda verebilse, aa, yok yok işte şöyle fena değil. Sırıtarak Ahmet Cemil'e, fena değil ağa, Ahmet Şevki Efendi iyice şıklaştı, Allah vere de racinin maaşı kalsı, Ahmet Çependi la kırdısını bitiremedi. Birdenbire camları döverek düşen bir sağanak şu mütalaasına fasıla verdi. "Aaa, yağmur yağıyor. Bence hava hoş. Senin şemsiyen var mı?" Ahmet Cemil başıyla işaret etti. "Öyleyse ikimiz bir şemsiye ile idare ederiz. Benim şemsiyeme kendim zor sığıyorum. Ama varsın sol tarafım ıslanıversin." Ahmet Şevki Efendi'nin koyu nefteli alpakadan küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki sahip 4 senelik olduğuna yemin ederdi. Bu şemsiye ile Ahmet Şevki Efendi o derece bir vücut olmuşlardı ki şemsiye nerede görülse Ahmet Şevki Efendi de mutlaka orada bulunurdu. Ahmet Şevki Efendi'nin şemsiyesi o derece mehurdur ki mutlaka bir latife edebilmek için vesile arayan Ali Şeki Ahmet Şevki Efendi'nin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına sirkeciden ağır ağır yukarı doğru çıksa bütün cadde ahalisi Mirat-ı Şun idari memurunun şemsiyesi gidiyor diye gösterirler derdi. Ee, saat beş buçuğa geliyor. Gidelim mi? Eğit-i tahririye odasına uğrayarak henüz icmalini bitiremeyen Ali Şekibi sahiple mukabele ederek tasihlere bakan Said'i selamladıktan sonra merdivenlere indiler. Amir Cemil Amir Şevki Efendi'nin sağına geçti şemsiye açıldı. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanarak iki refik böyle yan yana kol kola yürüdüler. Köprü başına geldikleri vakit etraftan akıp gelen halkın akşam üstlerine mahsus heyecanın henüz bakiyesi vardı. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar. Ara sıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların çakırdattıkları kamçı tarrakalarıyla geçiyorlardı. Ahmet Cemil hem Refiki'nin nefti şemsiyesi altında her iki adımda bir serdettiği mütalayı dinliyor gibi sükut ederek yürüyor, hem de köprüyü bir yandan bir yana istila eden siyah, lacivert, nefti bir alay canlı, müthiş mantarlar gibi havalanarak, sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu. Galata'ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler. Geçerken doğru yola baktılar. Sokak an çamurlarında kahvehanelerin, meyhanelerin camlarından sızan ziyaalar, sokaktan geçen arabaların, tramvayların tekerlekleri, yolcuların ayakları altında kaçışarak oynaşıyordu. Ahmet Cemil o hayatı bir iki kere yakından görmüş, o maişetin sefaretinden titremeşti. Ufak bir cebelandan sonra tünele kadar geldiler. Ahmet Şirki Efendi cebine davranarak dedi ki: Şimdi bu Pis havada nerede vakit geçireceğiz? Ahmet Cemil, e kahve kahvede dolaşırız. Herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu'nu bir kere de şu yaşınızda 15 sene sonra dolaşınız. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz?" dedi. Tünelin içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmet Şevki efendi, "E biz bu akşam çıkıyoruz ama ne yapacağımızı ben de bilmiyorum." diyordu. Tünelden çıktıkları vakit yağmuru kesilmiş buldular yalnız ince bir serpinti vardı. Ahmet Şevki efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi. Ne olacağını ben şimdiden keşfediyorum diyordu. Ona orada tesadüf edeceğiz. Bize şöyle bir ufak âşina adık edecek. Karıdan yüz bulabildiği kadar etrafında dolaşacak. Biz karşıdan bu hali seyrettikçe geçen gün matbaada ağlayan kadın gözümüzün önüne gelecek. Nihayet kalkıp gideceğiz. O kadar. Netiyece Amiçi mi diyor gerek hiç dedi. Amiçi Şevki efendi sükût etti fakat zihnini hep bu mesele ile meşguldü. Bir aralık şu mütealayı ilave etti: Karı koca arasında böyle bir muhabbet faslısı girince bir daha iyi bir muâşeret kabil değil tesis edilemez. Kadın ölünceye kadar boşa çıkan hayatına ağlar yahut gözyaşları deva olmazsa başka bir yerde eğlence aramak ister. Erkek deyip kendi hareketine karısının sebep bulmaya çalışarak sonuna kadar devam edip gidecektir. İnsanlar tuhaftır. Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek odurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. Hepsinde kendi kendilerine icat edilip itinayla takviye edilmiş sebeplere tesadüf edersiniz. Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu farz ettirerek güler size anlatamam ki bilseniz beni mazur görürsünüz demek ister onun için öğre sebepler vardır ki henüz kendisi bile tahdil edip bir surete bağlayamamıştır yahut bir takım sebepler mevcut olduğuna inanmamıştır ama tetkik edilmek lazım gelse hiçbir şey yoktur işte raci kim bilir karısına hiyanet etmek için kendisini ne kadar mazur bulunmaktadır Ahmet Cemil Refik'in felsefesini şu âmi fakat doğru mütalaayı dinledikçe zihnen o esası tevsi ve tezyin ediyordu. Mahkemelerden, hapishanelerden geçenlerin hissiyatının tahlil vasıtası hep Ahmet Şevkin'in şu kaba sözlerinde saklıdır diye düşünüyordu. E, "Nerede oturacağız?" Ahmet Cemil "Lüksemburg'da." dedi. Ve onun da en ziyade hazzettiği yer burasıydı. Orada ön tarafta bir yere oturur önünden aşağıya yukarı geçen halkı seyreder bu binlerce yolculardan intihap ettiği bazı çehreleri oturduğu yerin mahdud nezareti dairesinin müsaade ettiği kadar takip eder o çehrelerin kimisinin paltosundan kimisinin eski elbisesinden birisinin elindeki paketten bir kadının yanındaki çocuktan manalar anlar zihnen birer dakikalık zaman içinde bu çehreler için birer mufassal hikaye yazardı Buraya gele gele bir takım çehrelere birçok defalar tesadüf ede ede şu halkın içinde kendine mahsus aşinalar bulmuş. Mesela birinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı eczacı şişelerinden anlamıştı. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı. Sonra bir gün onu büsbütün çökmüş, rengi uçmuş gördü. Elinde artık ilaç şişesi yok. Üzerinde elbise vardı. Buna güya tanıdığı, sevdiği bir adam kabilinden acımıştı. Yine bu han şinalar içinde bir genç kız tanıyordu ki ilk gördüğünde bütün vücudundan neşeler, şetaretler, saadetler saçılıyordu. Birkaç ay sonra ona yine tesadüf etmişti fakat bu defa çehresinde saadet rengi sanki bir alevle kavrulmuş gibiydi. Bundan sonra her tesadüf edişinde genç kızın simasına başka bir yez, gözlerine yeni bir melal düştüğünü gördü. Bir aşk faciası olacak. Sonra bir gün Ta kendisinin önünde genç kızın birisine bıyıkları macar tarzında kalkmış, tek gözlüklü, İspanyol şapkalı, paçaları kıvrık pantolonlu, düğmeli sarı potinli birisine baktığını gördü. Dilikanlı kayışsız, fütursuz bir edayla şapkasını kaldırdı. O kadar. Fakat o nazar, Ahmet Cemil genç kızın bütün yeyiz kitabını bu nazarda okudu. Böyle gözlerin önünden yüzlerce, binlerce beşer hayatı geçerdi. Burası şu kahvenin, şu kısa kadife iskemlesi onun için zengin bir kütüphaneydi ki, muhteviyatı, mücelledatı okunmaz hissedilir, görülmez anlaşılır. Hikaye yazmak isteseydi, bunların her birinde bir mevzu bulmuş olurdu. Abi Şevki Efendi ile buraya oturdular. İyice gece olmuştu. Ahmet Cemil resmi gazeteleri istediği Ahmet Şevki Efendi kendisini şu alemde garip bulmuş gibi etrafına yabancı yabancı bakmakla Ahmet Cemil'in resimleri seyretmekle bir müddet vakit geçirdiler. Sonra Ahmet Şevki Efendi geniş bir nefes aldı, küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere nasıl yerleştirebilmek lazım geleceğini tayin için kımıldandı ve sonra refikine doğru eğilerek "Ben burada sıkıldım." dedi. ''Ruhuma kasvet geldi. Burada şu suratlarını gazetelere sokmuş yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay halk arasına gelip nefsimi hapsetmekten bir lezzet alamadım.'' dedi. Ahmet Cemil tebessüm etti. <gülüyor> ''Nereye gitsem böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en eğlencelisidir. Canınız daha kapanç yer istiyorsa Koron var, Kambirinus var, Santrıl var.''